Muhammed onlara iki adamı da misal getir ki bunlardan birine iki üzüm bağı verip o bahçelerin ikisinin de etrafını hurmalıklarla çevirmiş ...ve aralarında bir ekinlik yapmıştık. Her iki bağda yemişlerini vermiş ve ondan hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin o iki bahçenin arasından... Bir de ırmak akıtmıştık. وكان له ثمن فقال لصاحبه وهو منك مالا منك O bağ sahibinin başka geliri de vardı. Bundan dolayı arkadaşıyla konuşurken ona ben malca senden daha zenginim. Nüfusça da daha itibarlıyım dedi. <gülüyor> Böylece kibirle nefsine zulmedici olarak bağına girdi. Bu bağın ebedi olarak helak olacağını sanmıyorum dedi. Ve Kıyametin gerçekleşecek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bununla beraber eğer gerçekten Rabbime döndürülürsem, Elbette orada da bundan daha hayırlı bir dönüş yeri, bir akibet bulurum dedi. Kendisiyle konuşmaktayken arkadaşı ona. Dedi ki, seni aslen bir topraktan, sonra bir nucht eden, hakir bir damla sudan süzülmüş hülasadan yaratan, sonra da seni bir adam suretine koyanı inkar mı ettin? <gülüyor> Fakat o benim Rabbim olan Allah'tır ve Rabime hiçbir kimseyi ortak koşma. Velâ ilzelt cennetek Allahu zaman maşallah. Kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir demen gerekmez miydi? Her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden daha az görsem de Bununla beraber olur ki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine gökten bir afet gönderir de o bağın ot bitmeyen kupkuru bir toprak haline geliverir. <gülüyor> Yahut suyu çekilerek yok olur da bir daha onu aramaya asla güç yetiremezsin. Derken bütün geliri helak ile kuşatıldı. Bunun üzerine oraya harcadıklarına karşı yanarak avuçlarını ovuşturmaya başladı. Artık orası çardakları üzerine çökmüş bulunan harap olmuş bir haldeydi. Ve o keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım diyordu. Allah'tan başka ona yardım edecek adamları da yoktu kendi kendini kurtarıcı da değildi. hak. İşte orada kıyamet gününde yardım ancak hak olan Allah'a mahsustur. Müminlere sevapça en hayırlı, akibetce de en hayırlı olan ve kullarını en güzel nimetlere kavuşturan O'dur. Kurib lehum metelel hayati d-dunya kemâin enzelnâhu mine'l-semâ Kemâin enzelnâhu mine'l-semâ-i bihi nebâtu'l-ard Feasbah haşîmen riyâ Muhammed onlara dünya hayatına dair şöyle misal de getir. Dünyanın hali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün bitkileri yetişip birbirine karışır. Fakat sonunda rüzgarların kendisini savuracağı bir çöp haline gelir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. المال Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Neticesi kalıcı olan salih ameller ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlamak cihetiyle de daha hayırlıdır. Öyle bir gün ki dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Artık onların hiçbirini bırakmaksızın hepsini mahşerde toplamışızdır. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدِ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْزَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جِعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olunmuşlar, çıkarılmışlardır. Onlara and olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi çıplak ve hiçbir şeye sahip olmayarak bize geldiniz. Size söylenenlerin gerçekleşeceği bir vaat zamanını asla tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Ve hudyal minna ve ve kitap amel defteri ortaya konulmuştur artık günahkarları Görürsün ki yazılı olanlardan korkan kimseler olarak vay halimize bu defter nasıl olmuş da küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Böylece yaptıklarını hazır olarak bulmuşlardır. Rabbin ise hiç kimseye zulmetmez. Hani melekleri. Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onun ve zürriyetini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.